Mısralarıma yansıdı isminin o çiftecisi Adın adımın yanında anılırdı çok öncesi Günlerdir düşünüyorum aşk denilen bu mereti Sanki Viyana'ya çıktın hayallerimin bir bağımlı düşün ben de gülüşüne bağımlıyım Yokluğunla kurşun yiymiş sol taraftan sancılıyım Hiçbir melhem fayda etmez acılarımı dinleyeyim din sen ekmeğim ışımsın Bunu çok kimse bilmez Sen sabah gün aydınımdın Günümü aydınlatınım Seni senle yaşamaktı Hem huzurumdun hem bahtım Kendin çizdin kaderini Kalbimden de tezkerini. Aldın yok oldun ve gittin Kaybolup içimde Anlaşımayoruz dedin Her şey bu kadar basit mi? Bir arzut kutup değiliz. Neden anlaşılmasın ki? Zora gelmediyorsun. Soğukluğuma Bahanen ne çıktın gittin. Kalbik seni mi terk ettin? En canlı şahidim Sensin dili gibi sevmedim. Sen beni bir gün çekip de gittim mi? Umarım başka birinde bulursun yeni ilgiyi. Ben artık kabullendim aşktan yana yenilgiyi Yalnız kaldım geceleri. Gelip de sorsana beni. Ellerim kan kırmızısı Duvarda yumruk izleri Nasıl sileceğim seni Beni koskocaman bizi bırakıp gittin Gün acının En büyük izi Otur bir kenara Düşün bizim şarkımızı da Aç ben açıklık Getireyim Sense benim sevgimden kaç Gidişinle alkolüyüm Önümde de bak var seni hep seveceğim şeytan secde ne kadar Bu kaçıncı çiftli bilmem senin uruna sarılan Bugün bir kaç çift gördüm birbirlerine sarılan Kır artık inadını gelip de bana sarılan Yoksa ben olacağım beyaz kefene sarılan Kır artık inadını adını gelipte bana sarılan yoksa ben olacağım beyaz kefene sarılan la layla la lay, la lay. la layla la lay, la lay, la layla la lay, la lay, la lay, la lay, la la la la la la la la